17. lem'a. Zühre'den gelmiş 15 notadan ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. 12 sene evvel 12 sene evvel denilen tarih Hicri 1340, Miladi 1921 seneleridir. İnayet-i Rabbaniye ile marifeti ilahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-ı kalbiye ve bir inkişafat-ı de tezahür eden bazı lemaat-ı tevhidiyeyi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 hususan en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısma-ı okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhâhî ile o notaların, o lemaların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir mealini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum. Şu notalar ve Arabî risaleler, Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü için, takir edilmeden mealleri yazıldı.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 ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz ondan başkasına teveccüh edemiyor masivasına tenezzül etmez bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez o şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır fatırı hakimin emrine muti olan o sultanına itaat et kurtul İkinci nota hakikatlar bir rüyada gördüm ki insanlara diyordum Ey insan! Kur'an'ın desatirindendir ki, Cenab-ı Hakk'ın masivasından hiçbir şeyi ona taabbüd edecek bir derecede kendinden büyük zannetme. Hem sen kendini hiçbir şeyden tekebbür edecek derecede büyük tutma. Çünkü mahlukat, mağbudiyetten uzaklık noktasında müsavi oldukları gibi, mahlukiyet nisbetinde de birdirler. Üçüncü nota Ey gafil Said! Bil ki,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 o misali hane ve şehir ve bahçede her cümerç ve karışıklık düşer. Hariçteki hakiki hane, şehir ve bahçenin devam ve bekası sana fayda vermez. Çünkü senin elindeki aynedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe yalnız aynenin sana verdiği mikyas ve mizan iledir. Senin hayatın ve ömrün aynedir. Senin dünyanın direği ve aynesi ve merkezi senin ömrün ve hayatındır.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 Ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır ve mevcudat içinde en kıymetdar insandır ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kat'î bir hats ile hükmedilir ki Haşir ve Neşri Ekber'de beşerin her bir ferdi aynı ile, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir.